Zegerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. İran Araştırmaları Merkezi tarafından yayınlanan İran'da Konik Su Sorunu adlı rapora göre, ülke dünyanın en kurak bölgelerinden birinde yer alıyor. Kurak, yarı kurak iklim koşulları görülen ve yıllık ortalama 242 milimetre yağış alan ülkenin yüzde 91'inde. Türkiye ortalamasından daha az yağmur düşüyor. Ülkenin su potansiyelinin %91'i tarım, %2'si sanayi sektöründe kullanılıyor. Nüfuslarının toplam 37 milyonu bulan 11 şehirde su sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle son yıllarda nüfus artışı suyun tarım ve sanayi sektöründe yoğun kullanımı, iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların azalması ve buharlaşmasının artması gibi nedenlerle de Urmiye başta olmak üzere Gavkoni, Baktekan, Enzeli ve Hamon gibi göller yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Son tespitler barındırdığı ekosistemle uluslararası öneme sahip olan UNESCO biyosfer rezervleri listesinde yer alan Urmiye Gölü'nün %95'inin kuruduğunu gösteriyor. Bu durum ise sadece Urmiye havzası değil, çevre ülkeler için de tehlike arz ediyor. Kuruyan gölün içerdiği yüksek orandaki tuzun Hava koşullarıyla taşınması nedeniyle İran'ın yanı sıra Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Irak gibi ülkelerinde toprak verimliliği risk altında. Anadolu Ajansı'na konuşan Türkiye Su Enstitüsü Politika Geliştirme Koordinatörü Tuğba Evrim Maden, Urmiye gölü'nün de bulunduğu İran'ın kuzeybatısında köylülerin en önemli gelir kaynağı olan tarım ve hayvancılığın çevresel bozulma nedeniyle baskı altında olduğunu belirtti. Urmiye Gölü'nün kurulması nedeniyle ortaya çıkan tuz birikintilerinin toprağın ve suyun kalitesini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan maden, su kalitesindeki bozulmanın kısıtlı miktardaki yeraltı suyu kaynaklarının kullanım oranlarını da arttırdığını söyledi. Gölün yüzeyde 32'si, 2014 yılına kadar da %90'ı kurudu. Su yüzey alanı 2014'ten bu yana yağışlardan sonra artış ve barajlardan daha fazla Su bırakılmasıyla birlikte biraz arttı fakat 2020'den sonra su seviyesi tekrar düştü. Göl alanının yüzde 95'i kurudu. Özellikle tarımsal sulamadaki artış göl üzerindeki olumsuz etkileri neden oldu. Hazırdaki sulanan tarım alanı 1975 yılında dan 2011'e kadar 1265 kilometre kareden 5525 kilometre kareye çıkmış. 40 yılda neredeyse 5 kat artmış. Suyun azalması neticesinde tarım alanları da azalarak 2018'de yaklaşık 4850 km2'ye düşmüş. G Gale bu çalışmalara dikkate aldığımızda iklim faktörü yani sıcaklığın artması ve yaşın azalması gölün kurumasındaki sadece %20'de rol oynadı. Esasında gölün kurumasındaki asıl pay %80'le insan faktörüdür dedi. BBC'den Ferhat Cavet'in haberine göre Pakistan'da meydana gelen sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetti ve en az 700 bin ev yıkıldı. Milyonlarca kişi yolların kapanması ve köprülerin yıkılması nedeniyle mahsur kaldı. Genel Kurmay Başkanı Kamar Cavit Bajva yıkımı onarmanın yıllar alabileceğini söylüyor. Felaketten en kötü etkilenen eyaletler Belucistan ve Sind, ama Hayber Pakhtunkhwa. Eyaletinde de büyük yıkım var. BBC Urdu Servisi ekibi en az 10 köprünün yıkıldığı bu dağlık eyaletteki Manur Vadisi'nde felaketin etkisini bizzat görmüyor. Manur Vadisi, Pakistan'ın meşhur turistik bölgelerinden Kagan Dağları'nda dev seller vadiyi silip süpürürken en az 15 kişinin öldüğü düşünülüyor. Sel bu güzel vadi Bölgedeki en büyük yerleşim merkezine bağlayan beton Arme köprüsü de yıkılmış. Bu yüzden nehrin öte yanında kalan köylülerin dış dünyayla bağlantısı kesilmiş durumda ve yardım bekliyorlar. Muğla Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yani Dekamer, TÜİ Çevre Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktığı Tuğba adlı 25-30 yaşlarındaki karete karete deniz kaplumbağasını uydu takip cihazıyla Türkiye'den adliyatıya kadar izledi ve bunu yapılan ilk çalışma oldu. Göç beslenme ve kış alanlarının belirlenmesi için takip edilen Tuğba, kumsalı ya da başka yönlere nasıl yöneldiği, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiği de bu şekilde izleniyor. Takip cihazı sayesinde rotası haritadan 7 milyon... 300 bin kez görüntülenen ve yolculuğunun nasıl devam edeceği merakla beklenen Tuğba 3 yılda 17.500 kilometre yol kat etmiş. Bu kadar uzun yola rağmen üzerine takılan takip cihazından halen veri akışı sağlanabilen Tuğba uzmanlar için beklentilerinin çok ötesinde bir veri sağlamış durumda. Ve en uzun süreli izlenen Kaplumbağa bu şekilde oldu. Dalyan İstuzu plajından kumsada bırakıldıktan sonra... İki ayını Marmaris açıklarında geçirdi. Daha sonra bir ay kadar Yunanistan'a ulaştı. Tuğba, sonra Malta, İtalya, Bosna, Hersek, Arnavut, Karadağ ve Hırvatistan kıyılarına uğradı. karette karette Tuba. yeni verilere göre şu anda İtalya'nın güneyindeki Lecce şehrinde denizin açıklarında bulunuyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.